Kıymetli izleyenlerimiz hayırlı akşamlar. Diyar TV'den selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları kendisine yöneteceğiz. Öncelikle bugüne kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda hamd layık olan O'dur. Bütün isimlerinde, bütün sıfatlarında hamdedilmeye layık olan O'dur. Kim Allah'a göre güzel yaptıysa o övgüye layıktır. Selatü selam Allah'ın Nebisinin, Resulunun üzerine olsun. Resul-i Efendimizin ehli ve ashabının üzerine olsun ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendimiz öcede hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Hamdolsun siz nasılsınız? Dost efendim, eller selam Efendim İzmir'den seçil dinç selamlar hocam. Ben Seçil Dinç İzmir'den size mesaj atıyorum. Bizim mürşidimiz yok. Benim, beni, abimi, annemi kabul eder misiniz? Elimizden tutar mısınız? Hocam Allah kalbinize göre versin sağlık ve mutluluk. Rabbim sizden razı olsun. Kabul ettiğinizi lütfen söyleyin hocam. Seçil, Cemal, Nazan, annem çok istiyor. Tabii ki abimle ben de istiyorum kabul etmenizi. Rabbim yardımcınız olsun. İyi yayınlar demiş efendim. Allah razı olsun. Elbette ki kabul ediyoruz. Her ne olursa olsun her şeyi yapan <gülüyor> takdir eden mutlaka Allah'tır. Allah bütün kullarına imkan verir. Kazanma imkanı. Ebedi hayatını kazanma imkanı Allah'ın rızasını dostluğunu kazanma imkanını Allah'a Dost olma, Allah'a vasıl olma imkanını Allah verir. Bu imkanı verirken mutlaka kullarını da buna vesile eder, sebep eder. Ama kendisine davet eden Allah'tır. Kendisine çeken Allah'tır. Allah bunu bir vesileyle yapar. Dolayısıyla kardeşlerimize vesile olmaya çalışıyoruz. Beraber kazanıyoruz. Bunun böyle anlaşılması gerekir. Nasıl ki bizimle beraber olanlar kazansın istiyorsak, aynı şekilde onlarla beraber biz de kazanıyoruz. <gülüyor> Hayra vesile oldukça, kardeşlerimizi taşıdıkça, onları marifetullah'a erdirdikçe, Allah üzerimizden o ikramı yaptıkça, o muhabbeti verdikçe, biz de onlarla beraber kazanıyoruz. Dolayısıyla kazanan da, kazanılan da Allah'ın ikramıyla kazanmıştır. Allah onu ikram etmiştir. İnşallah hem dünyada hem ahirette böyle kardeşlerimizle beraber oluruz. Hesabı beraber veririz. Beraber kazanacağız inşallah. Eğer biri gönül itibariyle bizi kabul ettiğinde biz de aynen onu öyle kabul ederiz, etmişizdir. Allah'tan bir emanet olarak görüyoruz onları. <gülüyor> Eğer onlar kazandırsa, onların kazanmalarıyla beraber seviniyoruz. Eğer o kazanmada zorlanırlarsa, biz de onlarla beraber aynı şekilde sıkıntı duyuyoruz. Çünkü Allah'tan bir emanet olarak görüyoruz en ufak bir şekilde herhangi bir şeyi eksik bırakamıyoruz. Eğer bırakırsak, sorumluluk bize ait olur. Çünkü, kabul ederken onların sorumluluğunu üstlenmiş oluyoruz, kabul etmiş oluyoruz. Onun için söylüyoruz, biri bizimle beraber olduğunda, eğer gerekeni yaparsa, gerekeni yapmak demek, uymak demektir, tabi olmak demektir, bunun için çabasını, gayretini sarf etmek demektir eğer Allah'ın rızasını kazanamazsa, Allah'ın dostluğunu kazanamazsa, ebedi hayatını kazanamazsa, hazreti insan olmayı kazanamazsa, evet, kıyamet günü hesabını bize sorsun. Elbette ki bunu söylerken bunu kendi kendimize söylemiyoruz. Bunu Allah adına söylüyoruz. Eğer emri o vermişse, yetkiyi o vermişse bu durumda yapılması gerekeni biz yapmazsak sorumlusu biziz eğer gerekeni yapacaksak mutlaka beraber kazanacağız. Evet, inşallah hep beraber biteceğiz. Elbette ki gönül itibariyle bizimle beraber olduğunda ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum. Abd olmak istiyorum. Bunun kulluğunu kabul ediyorum, seviyorum. Onun için ben de böyle bir kul olmak istiyorum. Kazandığını kazanmak istiyorum dediğinde bizimle beraber olmuştur. Yolculuğa başlamıştır. Sohbetleri dinlediğinde herhangi bir şeyi anlattığımızda onu anlamaya çalışıp yapmaya çalıştığında evet, beraber hızla yolculuk yapıyoruz demektir. Yolculuk başlamış. Elbette ki bunun bir de manevi tarafı manevi boyutu vardır. Evet o da bize ait bir durumdur. Hep beraber yürüyeceğiz. Hep beraber Allah'ın rızasını, dostluğunu kazanacağız inşallah. Allah'ın huzurunda hesabı beraber vereceğiz inşallah. Kıyamet de Allah kaybedenleri anlatırken buyurdu ki onlar birbirlerine şikayetçi olurlar. Birbirlerine lanet ederler. Ama beraber kazanmış olanlar da aynı şekilde Birbirlerine dua eder, birbirlerine teşekkür ederler. Onun için bize düşen teşekküre layık olmaya çalışmaktır. Öbür tarafa gittiğimizde birbirimizden davacı olanlar değil, birbirimize teşekkür eden kullar olmak istiyoruz. İnşallah hep beraber bunu böyle becereceğiz. Evet. Efendim Samet Ak'tan hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Neden? <gülüyor> Nenem 77 yaşındadır. Alzheimer hastasıdır. Namaz kılmıyor. Bu 6 aydır. Ne yapalım? Günahı var mı? Bir de sabah namazlarını kaçıranın günahı var mı? Programınız çok güzel. Allah sizden razı olsun. Efendim. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Biri sağlıklı iken hangi ibadetleri yapıyorsa hastalandığında, o ibadetleri yapamadığında da Allah o ibadetleri yapmış gibi kabul eder ve sevabını öyle ihsan eder, ikram eder. Alemlerin Rabbine, Rahman ve Rahim olan Allah'a yakışan budur zaten. Yoksa evet, rahatsızlanmış, hastalanmış, hatta namaz kılamayacak duruma gelmiş, bir de ona bunun hesabını sormak hiç yakışıyor, hiç olur mu böyle bir şey? Böyle bir şeyi düşünmek, Allah'ı tanımamak demektir. Evet, herhangi bir şekilde onun sorumluluğu olmadığı gibi daha önce hasta olmadan hangi ibadetleri yapıyor ediyse aynı şekilde o ibadetleri yapmış gibi Allah kabul eder. O sevabı, ikramı ona yapar. Sabah namazını evet, kul kaçırabilir. Kaçırdığında yine Resulullah Efendimiz buyuruyordu. Biri uykuda kalırsa, namazı kılamazsa Uyandığında namazını kılsın. Uyku, onun o uyuması, uykusu Allah'ın ona ikrami olur. Dolayısıyla herhangi bir şekilde sonumlu olmadığı gibi namazını da kılmış gibi olur. Kılmış gibi, gibi Allah kabul eder yani. Eğer Allah kabul eder de birileri kabul etmezse bu ne demektir? Bu ilahlık taslamaktır. Bunun için böyle şeylere bakmıyoruz. Resulullah Efendimiz ne söylediyse o diyoruz. Bu dinin peygamberi odur. Allah'ı en iyi bilen, en iyi tanıyan, nasıl bir muamelede bulunacağını bilen odur. Onun için dinimizi peygamberinden öğreniyoruz. Öyle kendinizi alim zannedip böyle hüküm verenlerden değil. Sanki böyle söyleyince, yani cezası büyüktür. Hatta mesela bugün bir kardeşimiz anlatıyordu bir e, yasta evet hocamız anlatıyor kim bir vakit namaz kılmazsa evet 40 gün boyunca e, azap görür cehennemde azap görür. Evet başkaları 70 sene boyunca bir vakit namaza karşılık 70 sene boyunca kızgın saçın üzerinde namaz kılar. Evet, öyle öğrenmişler. Bu Allah'ın indirdiği dinde olmayan şeylerdir. İnsanların kendi kendine üretip, iyi niyetiyle üretip söylediği şeylerdir. Ama Allah'ın dinine hiç kimse hiçbir şeyi ilave edemez ve çıkaramaz. Kendi kendine ben böyle söylersem belki insanlar e, namaz kılar diye düşünürse, Allah bir şeyleri eksik bıraktı, ben tamamlayayım demiş olur ki bu küfürdür, bu Allah'a şirktir. Kendi aklını, fikrini, ilmini Allah'a şirk koşmaktır. Evet. Böyle bir şeyden Allah'a sıkırmak gerekir. Allah ne dediyse O, Resulü ne dediyse O diyoruz. Evet. Efendim Yusuf Övenç iki sorusu var efendim. Selamun aleyküm efendim. Aleyküm selam. Bakara suresi 275. ayette şeytanın çarpmış olduğu kimsenin hali nedir? Demiş. Sizi seviyoruz demiş efendim. Allah razı olsun. Bir de efendim Bakara suresi 278. ayette Allah ve Resulünün savaş açması ne anlama gelir? Evet. demiş efendim. Allah ayet-i kerimede o kat kat faiz yiyenler kabirlerinden kalktıklarında şeytan çarpmış gibi akarlar. Böyle kat kat faiz yiyenlere Allah ve Resulü savaş açmıştır. Evet. Ne demektir? Şeytan çarpmış demek. Aklı başında değil demek, cinnet geçiriyor. Nerede olduğunu, ne yapması gerektiğini, neden o hale geldiğini e, bilemez halde böyle e, çok farklı bir haldır. Şeytanın çarpması var mıdır? Elbette ki. Bu dünyada de oluyor mu? Öyle oluyor tabii. Eğer biri kendini şeytana teslim ederse, şeytana uyarsa, tabi olursa, şeytanın verdiği vesveseye doğru derse, peşinden giderse, sonra şeytan onu çarpar. Kendini kaybeder, aklını kaybeder. Aynı şekilde kabirden kalkarken de evet, şeytanın çarpması böyledir. Kıyamet yerine uyandığında e, tabiri caizse böyle, çıldırmış gibidir. Çıldırmış bir halde. Şeytana esir olmuş bir halde. Nefsine esir olmuş bir halde. Allah ve Resulü'nün savaş açması demek, kul, cool. eğer kat kat faiz yerse, yani parayı verip, karşı tarafa tarafa zulmederse, bu durumda, Allah ve Resulü, Resulüne savaş açmış olur. Nasıl savaş açıyor? Allah faizi haram kılıyor, o Allah'ın ayetleriyle savaşıyor. Onları hükümsüz bırakmaya çalışıyor. Aynı şekilde, evet, Resulullah Efendimiz, Allah'ın bunu haram kıldığını söylüyor. Ayağımın altındadır diyor. Ama buna rağmen birileri onun doğruluğunu ispatlamaya çalışıyorsa, söylemeye çalışıyorsa, tabi Allah orada beyan etti. Neden şeytan çarpmış gibi kalkarlar? Neden? Allah'a ve Resulüne harb ilan etmiş. Dolayısıyla Allah ve Resulü onlara harb ilan etmiştir. Onlar faiz de ticaret gibidir. Dedikleri için Allah, ticareti helal kılmıştır, faizi haram kılmıştır. Bu durumda, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi, helal kabul edip, onu öyle takdim etmeye çalıştığı için, kabrinden şeytan çarpmış bir halde kalkar. Buna beraber, Allah'a ve Resulüne, Allah'ın ayetlerine, Resulünün sünnetine, hadisine ne yapmıştır? Harbi inan etmiştir, hükümsüz bırakmaya çalışıyor ve savaşıyor biri Allah ve Resulü'ne harbi ilan ederse Allah ve Resulü ona harbi ilan ederse bu durumda evet onun hali ne olur Onun hali cehennem olur öyle buyurdu evet onlar onların gideceği yer cehennemdir İnsanlara zulmettiği için bununla beraber Allah'ın ayetlerini hükümsüz bırakmaya çalıştığı için Allah'ın haram kıldığına evet faizde ticaret gibidir, dediği içindir bu. Bu diğer ayetler için de geçerlidir aynı şekilde. Eğer biri Allah'ın haram kıldığı bir şeye helal demeye çalışıyorsa ya da helal olan bir şeye haram demeye çalışıyorsa o da Allah'ın ayetlerine dolayısıyla Allah'a ve retülüne harb ilan etmiştir. Bunun cezası cehennemdir. Allah ayet kerimede buyuruyordu onlar derler ki Evet, kafirler, müşrikler, Allah'ın ayetlerine itiraz edenler, Allah'ın Resulüne laf söyleyenler, ileri geri konuşanlar. Bizim bu yaptıklarımızdan dolayı Allah'ın bize ceza vermesi gerekmez mi? Niye bize ceza vermiyor? Eğer biz yanlış yapıyorsak Allah da onlara cevap veriyor. Söyle onlara, onlara cehennem yetmez mi? Evet, Allah cezasını erteliyor, bunun cezası cehennemdir buyurdu. Efendim Zeytinburnu'dan Eyüp Selamun Aleyküm Hocam Aleyküm selam. Bizim komşumuz var onlara yardım ediyoruz Öteki komşumuz da bize diyor ki Onlara yüz vermeyin diyor Diyorlar efendim Bizim de fazla durumumuz Ne yapmalıyız hocam Selamun Aleyküm Allah'a emanet olun demiş efendim Allah razı olsun Durumumuz olsun veya olmasın Eğer bir ihtiyaç Sahibi varsa Bununla beraber o bizim komşumuzsa, yakınımızsa, akrabamızsa veya o anda ondan haberdar olduksa, gücümüzün yettiği kadarıyla yardım etmemiz, yardımcı olmaya çalışmamız gerekir. Onları doyurmaya, giydirmeye, ihtiyaçlarını gidermeye çalışmamız gerekir. Bu bir kazanma imkanıdır. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Yarım kurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyun. Aynı şekilde Ebuzere buyuruyor ya Ebazer çorba pişirirken suyunu biraz fazla koy komşuna da ikram et. Yani ile de zengin olmak ya da varlıklı olmak gerekmiyor yardım etmek için, ikram etmek için. Çünkü Allah müminleri anlatırken o iman edenler kendilerine rızık olarak verdiğimizden infak ederler. Zenginliklerinden değil paraların çokluğundan değil, rızık olarak kendilerine ne verilmişse onu infak ederler. Neden dolayı? İmanını ispatlamak için yapar bunu. Allah'ı sevdiği için. Onlar mali sevmelerine rağmen Allah'a olan sevgileri her şeyden daha çok şiddetli olduğu için sevdiği maldan Sevdiği Allah için ikram ederler. Bize düşen bunu böyle yapmaktır. Allah'ın emri budur. Razı olduğu budur. Dolayısıyla bizim de kazanmamız bununla mümkündür. Eğer birileri yok siz yanlış yapıyorsunuz yardım etmeyin diyorsa böyle alıştırmayın diyorsa o, bu durumda o bunu söyleyen farkında olmadan Allah'a ters düşmüştür. Allah'ın emrine ters düşmüştür. Resulüne ters düşmüştür. Mümin olduğunu iddia edebilir. Müminlikle hiçbir alakası yok demektir. Çünkü ters tarafta o da Allah'ın ayetleriyle mücadele ediyor, savaşıyor. Allah'ın ayetlerini hükümsüz bırakmaya çalışıyor. Onun için söylüyoruz. Hayatımızın her anında mutlaka Allah'ın bize bir emri vardır, bir hükmü vardır. Bize düşen o anda... Allah'ın hükmü nedir? Onu anlamaya çalışıp, gereğini yapmaya çalışmaktır ki, kazanmamız bununla mümkündür. Bu şekilde Allah'ı ciddiye almış olur, ahireti ciddiye almış olur, kendimizi ciddiye almış olur, Allah'ın indirdiği vahyi ciddiye almış oluruz. Yoksa, yoksa, kendi kendimize bir din üretmiş oluruz. Evet, bu din, ister atalarımızın dini olsun, ister bizim kendi kendimize ürettiğimiz din olsun. Aklımızla, ilmimizle, ya da şeytanın verdiği vesvese ile kendi kendimize ürettiğimiz din olsun, bu bize Rabbimizi kaybettirir, ahireti kaybettirir, insan olmamızı kaybettirir. Bu durumda böyle söyleyenlerin bir de şöyle düşünmeleri gerekir, kendini onların yerine koymaları gerekir. Eğer onlar onun yerinde olsaydı, birileri de onlara aynı şeyi söyleseydi, bunlara yardım etmeyin deseydi, Gönlünden onlara karşı kin ve nefret duymazlar mıydı? Kardeşliklerini kaybetmezler miydi? Evet. İkram ettiğimizde, verdiğimizde neyi kazanıyoruz? Rabbimizin rızasını kazanıyoruz. İkram ettiğimiz için Allah'ın Kerim ismi bizde tecelli ediyor. Allah Kerim ismiyle, Reza ismiyle, Vahhab ismiyle bize tecelli ediyor. Komşumuza o vermek vermeye çalıştığımızda. Aynı şekilde merhamet ettiğimizden dolayı Allah'ın Rahman ismi, Rahim ismi tecelli ediyor. Eğer o bizim bir de mümin kardeşimizse, ona olan o ikramımızdan dolayı karşımızdaki bir mümin olarak bizi sever. O da Allah'ın mümin isminin tecellisini alır, sevdiği için Allah'ın Vedud isminin tecellisini alır. Aynı şekilde Kerim ismini bizim üzerimizden sevip, Kerim isminin tecellisini alır. Yani bir mümin olarak, manevi olarak birbirimize yardım etmiş ve destek olmuş oluyoruz. Bu sadece küçücük bir şeyi vermek, ikram etmek değildir bu. Karşılığında Rabbimizin güzelliğini kazanıyoruz. Tek kelimeyle vermediğimizde onun güzelliğini kazanamadığımız gibi, ters tarafta durduğumuzda bu sefer Allah'ın ayetleriyle mücadele etmiş, Allah ile savaşmış oluyoruz, Resulü ile savaşmış oluyoruz. Bu küçük bir kelime değil. Bu büyük bir kelime. Allah ne buyurdu? Veyl olsun o namaz kılanlara ki onlar evet, yetimlere ikram etmezler, korumazlar, fakirleri, miskinleri doyurmazlar. Buna teşvik etmezler. Teşvik etmesi gerekir. Teşvik etmezse evet, onun kıldığı namaz değildir. Onlar ahirete iman etmemiş dedi Allah. Evet. Ahirete iman etmek, ahiretin hesabını yapmaktır ahireti kazanmak için gerekeni yapmaya çalışmaktır. Yoksa ahirete imar olmaz. Evet. Efendim bir izleyicimiz en büyük cihad nefisle yapılan cihattır diyorlar. <gülüyor> Doğru mudur? Şimdiden teşekkürler demiş efendim. Allah razı olsun. Cihad çaba gayret sarf etmek demektir. Mücadele etmek demektir. Evet. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle buyurdu. Evet. Bir Savaştan dönerken, büyük bir savaştan buyurdu ki, küçük cihattan büyük cihada döndük. Gene döndük. Evet, sahabe soruyor ya Resulallah, bundan daha büyük bir savaşa mı gidiyoruz? Hayır dedi. Büyük cihat nefisle yapılan cihattır. Savaş ise cihadın içinde bir parçadır. Küçücük bir parça sayılır. İnsan bütün hayatı boyunca Baştan sona cihat halindedir. Bu cihadi kendi nefsiyle yapar öncelikle. Neden kendi nefsiyle yapar? Allah gönlüne hakim olsun diye. Allah'ın emri gönlünde, kendi üzerinde hakim olsun. Kendi hükmü üzerinde geçersin, geçerli olsun diye. Allah'ın hükmüyle hükmetsin diye. Bu büyük cihattır. En büyük cihadi kul kendi nefsiyle yapar. Kendisiyle beraber olan, kendisini saptırmaya çalışan şeytanla yapar. Bununla beraber şeytana uyan, şeytanlaşmış insanlarla yapar. Onu haktan ayırmaya çalışan, uzaklaştırmaya çalışanlarla yapar. Evet, büyük cihat insanın kendi nefsiyle yaptığı cihattır. Çünkü eğer düşman dışarıdaysa, onunla savaşmak kolaydır. Onu görüyorsun. Ama düşman içeride ise, eğer bir de onunla mücadele ederken zorlanıyorsan, bu gerçekten büyük cihat, bir de bütün hayatımız boyunca yapmamız gereken cihattır. Kul her anda mutlaka bir cehd halinde, cihat halindedir. Allah'ın rızasını gözeterek yaptığımız her işimiz, her çabamız, her gayretimiz evet, Allah için yaptığımız cihattır. Aynı şekilde bu cihadi, bu savaşı ya kazanırız ya kaybederiz. Eğer biz haktan yana, kendi hakikatimizden yana durup cihadi yapıyorsak, kazandığımızda Allah'ın rızasını kazanıyor, Allah'ın sevgisini, Allah'ın güzelliğini kazanıyoruz kaybettiğimizde de bu güzelliği kaybediyoruz. Kazanan kim oluyor? Kazanan şeytan oluyor. Kazanan bizim kendi kendimize vehmettiğimiz, hayal ettiğimiz, zannettiğimiz nefsimiz oluyor. Evet. Allah hepimizi bu cihadi yaparken kazanan, bu cihadi, bu savaşı kazanan kullarından eylesin. Evet. Hayat, baştan sona cihat, her anda bir cihat halindeyiz. Rabbim benden ne istiyor dediğimizde, neyi istediğini anladığımızda onu yapmaya çalışırken cihat halindeyiz ve ya kazanıyoruz veya kaybediyoruz. Evet. Efendim nazan koca olan Timen, Selamünaleyküm. <gülüyor> Aleykümselam. Talak suresi 4. ayet, delil gösterilerek 4-5 yaşındaki kız çocuklarının da evlendirilebileceğini söyleyen alimlerimiz var. 5 yaşında, 5 yaşında kız çocuğu 85 yaşındaki erkekle evlenebilir diye doğru bakışımız nasıl olmalıdır bu konuya? Tarak suresi 4. ayeti yazmışlar efendim. Kadınlarınız içinden adetten kesilmiş olanlarla adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz onların bekleme süresi 3 aydır. Gebe olanların bekleme süresi ise yüklerini bırakmaları, doğum yapmalarıdır. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. Evet. Kardeşimiz ayeti zaten yazmış. Buradaki e, Allah'ın beyanı evlenmekle ilgili değil, boşanmakla ilgilidir. Bununla beraber eğer adet görmüyorsa dedi. Adet görmüyorsa demek ne demektir? Evlidir. Boşanacaklar, eğer adet görüyorsa zaten bellidir. Yok, yebeyse zaten doğum yaptıktan sonra boşanma gerçekleşmiş olur. Eğer adet görmüyorsa, adet görmüyorsa demek adetten kesilmişse. Yani yaşı ilerlemiş adetten kesilmişse veya herhangi bir hastalıktan dolayı adetten kesilmişse, evlilikle yani hiçbir alakası olmayan ayettir. Boşanma ile ilgilidir. Nikahın kırılabilmesi için mutlaka yani o e, evlenecek olan genç kızın buluğa ermiş olması gerekir. Yani Allah'a karşı sorumluluğu almış olması gerekir. Çünkü buluğa erinceye kadar e, sorumlu değildir. Allah'a karşı e, sorumluluğu yoktur ama buluğa erdiği andan itibaren bütün emirlerle muhataptır. Allah'a karşı sorumludur. Nikah o zaman kıyılabilir. Allah'a karşı sorumluluğu sorumluluğu Allah ona yüklemişse sen sorumlusun dediyse o biliyor demektir. O anlıyor demektir. O tercihini yapabilecek kıvamda demektir. Buluğa ermiş. Evet. Buluğa ermişse Allah'a karşı sorumluluğu ona yüklenmişse, Allah bu sorumluluğu ona yüklemişse, o da karar verme hakkına sahiptir. Nikah o zaman kıyılabilir, ondan aşağı kıyılmaz. Bu da yaş itibariyle değişir. Sıcak bölgelerde daha erken, soğuk olursa daha geç bloğa eriyor o e, genç kızlar. Bloğa erince, yani e, çocuk doğurmaya e, elverişli olduğunda, yani buluğa ermiş demektir. Sınırı koyan Allah'tır. Hükmü veren Allah'tır. Ve bu e, hükmü, bu sınırı onun bedeline koymuştur. Yani şu yaşta bu yaşta denmez. Evet, Eğer e, doğum yapabilecek vasıftaysa e, bununla beraber kendi hayatı için hüküm verebilecek hakkı, hakikati birbirinden e, ayırt edebilecek, Allah'a karşı sorumluluğunu e, üstlenmiş olan biri ise bu durumda e, nikah kıylabilir. Ondan aşağı kıylılmaz. E, o öteki de zaten yanlış. Bütünüyle yanlıştı yani. O ayette ona delil değil, onu göstermez. E, İnsanlar böyle biraz e, Rabbine karşı edepli olmalıdır, Böyle kendi kendine ayetlerden bir şeyler çıkarmaya kalkışmamalıdır. Aydan Kılıç Bir şey soracaktım Pirime Ben çocukluğumdan beri ailemden Peygamber Efendimizin ismi geçerken Sağ elini Yüzüne sürmelerini gördüğüm için Bende de alışkanlık oldu Şimdi neden öyle yaptıklarını Sorduğumda bilmediklerini söylüyorlar Sizce bu davranışın Manası nedir efendim? Evet. Herhalde yüzümüz Nurlansın diyedir Ya da o Resulullah Efendimiz anıldığında o her ne söylemişse başım gözüm üstüne demektir. Her ne için hangi niyetle yapılıyorsa yapılmış olsun. Güzel bir niyet iyi bir niyettir ama doğru bir niyet değildir. Doğru olması başka bir şeydir. Bununla beraber Allah ayet-i kerimede Allah ve melekleri peygamberine selat eder. Ey iman edenler siz de ona selat edin. Hem de tam bir teslimiyetle ona selat edin. E bu ayeti e, selavat getirin diye anlaşılmış zannediliyor ki, yani selavat getirince dilimizle Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ari seyyidina Muhammed dediğimizde ona selavat getirmişiz zannediliyor. Böyle de yenir. Allah ve melekleri böyle bir selavat okuyor. Haşa. Allah ve melekleri peygamberine yardım eder. Peygamberine destek olur. O o Allah'ın vahyini taşısın diye, hidayet olsun diye, rahmet olsun diye ona yardım ederler. Ey iman edenler siz de ona yardım edin. O sizden nasıl yardımı istiyorsa tam bir teslimiyet bu demektir. Ona teslim olup onunla beraber ona yardım edin. Allah'ın vahyini onunla beraber taşıyın. Hidayeti taşıyın. Allah'ın nurunu taşıyın demektir. Öyle lafla e, selavat getirip elinizi yüzünü sürmeyin demektir bu. Yardım bu değil, seravat bu değildir. O dilin seratiydi. Bu diliyle niye bunu söylemesi gerekir? Söylerse neden kazanıyor? Kendini ona yardıma hazırlasın diye. Eğer kendini ona yardım, yardıma hazırlamıyor, bunun için çaba gayret sarf etmiyor ya da böyle bir derdi yoksa o Allah'ın peygamberine serat getirmemiştir. Resulullah Efendimiz bütün hayatı boyunca ulaşabildiği her yere Allah'ın vahyini taşımaya çalışmıştır. Onun hayatı Kur'an'dır. Yoksa sadece böyle salavat getirdik, onu çok seviyoruz, elimizi yüzümüze sürdük. Bu işin taklidi tarafidir. Kendi kendimize ürettiğimiz bir şeydir. Evet. Bunun böyle anlaşılması gerekir. İstanbul'dan Işık Gökdemir. Selamun Aleyküm. Efendimizin ellerinden öper, hayırlı geceler dilerim. <gülüyor> Efendim rüyamda sizinle birlikteydim. Bana Allah sana, sana da hayırlı evlat versin diye dua ettiniz. Ben de elinizi öpüp yanınızdan ayrıldım. Sizi hep rüyalarımda görüyorum. Rüyalarımın bir hikmeti var mı? Allah razı olsun, hayırlı geceler demişler. Allah razı olsun. Eğer birini rüyamızda böyle görüyorsak, bu Gönül beraberliği olduğu içindir. Manevi olarak beraber olunca aynı şekilde o e, rüyada da e, beraber olmuş e, olur, beraber olur. Evet, Manevi beraberlik hasıl olmuş olur. Rüyada herhangi bir şey söylenirse, evet onu da öyle anlamak gerekir. E, bizim ona duamız olarak anlaşılması gerekir. Bu hem zahiri olabilir veya manevi olabilir. Evet. ikisini birden kapsıyor. Allah razı olsun. Efendim Bursa'dan güzin durmuş. Selamun aleyküm. <gülüyor> Zikir yaparken hocamı gördüm. Ben subhanallahi ve bihamdihi zikrini yapıyordum. Sonra baktım hocam da aynı zikri yapıyor. Bana hoş geldin dedi. Sonra hocamın önünde bir şey açıldı. Her yer aydınlık oldu. Bana Allah zikrine geçmemi buyurdu. Allah zikrini yapınca bir yere geldik. Geldiğimiz yer bir meclisti. Hocam orada bir koltuğa oturdu. Sonra bir baktım üstümde yeşil bir elbise var. Başımı kaldırıp bakamadım. Manasını hocamıza sorabilir misiniz? Evet. <Sessizlik> Subhanallah ve bihamdihi. Allah'ın en sevdiği tesbihdir, hamddir. Günül itibariyle bunu yaptığını gösterir, bununla beraber Allah demeye başlayınca Allah'ın isimleri tecelli etsin diye, Allah ile beraber olsun diye. Ama bunun e, neyin sonucunda bunu kazanıyor? Rabbini hamd ile tesbih ettiğinden dolayı Rabbini tesbih edince, Rabbine ham dedince o Allah'ın güzelliği üzerinde tecelli eder. Zaten o gördüğü üzerindeki elbise, yeşil cenneti temsil ediyor. Gönül cennete döndü demektir. Rabbini tesbih ettiği için, hamd ettiği için, Rabbini zikrettiği, Allah dediği içindir bu. Evet. Ne diyoruz? Hamdolsun. Efendim Nihal Hergül. Esselamu Aleyküm. Ben şimdi mürşidimizi gördüm. Rüyamda beyaz bir arabanın önünde oturmuştu. Fakat araba kendisine dar geliyordu. Kendisi o kadar cüseliydi ki araba ona küçük geliyordu. Birilerine gelin, gel, birilerine gelin istemeye gidecekmiş. Beni aldılar, gittik. Bana sen de gel dedi. Oraya vardığımızda kapıda iki tane dikine yastık koyulmuştu. Diyorum ki acaba pirimin derecesi mi artıyor ya da başında bir sıkıntı mı var? Allah sizleri bizden ayrı düşürmesin. Sırtınızdaki yükü hafif etsin. Birimin de ne sıkıntısı varsa Allah tez vakitte gidersin inşallah. Allah razı olsun. <gülüyor> Hayatı yaşarken hayat baştan sona imtihan yani kazanma imkani en büyük sıkıntıyı, musibeti, belayı Allah Resulullah Efendimiz'e peygamberlere sonra onlara yakın olanlara verir. Onun için sıkıntıyı nimet olarak arkasından gelecek olan o nimeti görerek o sıkıntıyı karşılamak lazım. Evet kardeşimiz bakarken manevi itibarla, gönül itibariyle e, güzel baktığından dolayı böyle görmüştür. O e, sahneyi. Allah ona e, onun bakışını gösteriyor. Bakışı güzel ve doğruyudur. Bununla beraber eğer e, Kardeşlerimiz bizi görürse önce kendini görmüştür. Kendi gönlündeki bizi görmüştür. Manevi halini görmüştür. Kendi manevi halini görmüştür. Ee, Allah ikramı ona yapar demektir. Ona yapacak demektir. İnşallah Allah ikramını yapacak. Evet. Hocam Denizli'den Murat Işık hocamızın Mehdi hakkında görüşleri nedir? Mehdi hakkında. Mehdi hidayete ermiş olan Bununla beraber hidayete vesile olan demektir. Bu hidayete vesile olmayı en kamil manada peygamber varisleri yapar, müşri kamiller yapar. Ama bütün ümmet, her iman eden mümin o mehdi olma konumundadır. Gücünün yettiği kadarıyla İlmi kadar, marifeti kadar, e, hikmete sahip olduğu kadarıyla, evet, imani kadar, aşkı, muhabbeti kadar, evet, nedir? Mehdi'dir. Mehdi olmak zorundadır. Çünkü, ya hidayete vesile olur, hidayete erer ve hidayete vesile olur, ya da şeytana tabi olur, deralette olmuş olur. Allah vel asr türesinde ne buyuruyordu? Bütün insanlar hüsrandadır iman edenler salih amel işleyenler hakka davet edip hakrı tavsiye edenler sabrı tavsiye edenler müstesna dedi. Yoksa husrandır. Yoksa insan husrandadır. Evet bunu yaparken hakka davet ederken hakrı tavsiye ederken sabra davet edip tavsiye ederken bunu kendisi yaşayıp tavsiye ediyor. Bu da evet mehdidir. Yapabildiği kadarıyla o mehdilikten nasibini almıştır. Hidayetten nasibini almıştır. Aldığı hidayeti aynı şekilde ne yapıyor? Veriyor ve ona davet ediyor. Hidayete davet ediyor. Yoksa bir Mehdi gelecek ve bizi kurtaracak diye bir beklenti içinde olmak kesinlikle yanlıştır. Allah böyle bir şey söylemedi. Resulü böyle bir şey söylemedi. Mesela 200 yıl önce, 500 yıl önce bakıyorsun... Evet, alimin biri söylüyor, Mehdi'yi bekliyoruz, sonra gelmedi. 100 sene sonra başka biri söylüyor, Mehdi'yi bekliyoruz, ha geldi, ha gelecek. Neden müminleri kandırmaya çalışıyorsun? Mehdi'yi beklemek yerine Mehdi olmaya çalışmamız gerekmez mi? Eğer bunu yapmıyorsak, bu hal, böyle bir inanış bizi tembelliğe sevk eder. Bir şey yapmamaya sevk eder. Nasıl olsa Mehdi gelecek, kurtla kuzu beraber otlayacak. Herkes zengin olacak. Herkes e, malını ne yapacağını bilemeyecek. Zekatını verecek. Fakir bulamayacak. Böyle bir şey yok. Böyle olursa imtihan olmaz. Kıyamete kadar bu böyledir. Eğer imtihan varsa fakir de olacak, zengin de olacak. Hak da olacak, batıl da olacak, iman da olacak, küfür de olacak ki o e, İmtihan esnasında cihadımızı yapıp imanımızı ortaya koyup kazanmaya çalışıp kazanabilelim. İmtihan olmuş olsun. İmtihan ortadan kalkmaz. Böyle bir şey olacak olsaydı mutlaka Resulullah Efendimiz'in döneminde olması gerekirdi. Yoksa biri gelip bizi kurtaracak diye düşünmek insanın kendi kendini kandırmasıdır. Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki herkeste çalışmasının, sayının, çabasının, gayretinin, koşmasının karşılığı vardır. Zerre kadar yaptığınız hayır, zerre kadar yaptığınız şer mutlaka önünüzde gelir. Senin ne yaptığın senin önüne gelir, bir başkasının değil. Eğer hayat imtihansa Allah ayet-i kerimede buyuruyor andolsun ki sizi imtihana tabi tutacağız. Mallarınızla, canlarınızla, evlatlarınızla, ticaretinizle. Hem iyilikle hem kötülükle sizi imtihana tabi tutacağız. İmtihan bu. Bize düşen o imtihani kazanmaya çalışmaktır. İşte eğer biz Mehdi olmazsak o imtihanı kazanmamız mümkün olmaz. Hidayette olmazsak, bununla beraber hidayete davet etmezsek bizim bu imtihanları kazanmamız mümkün olmaz. Yoksa biri gelip bizi kurtaracak değildir. Bize düşen en kamil manadaki Mehdiler kimlerdir? Müşid-i Kamiller, peygamber varisleri. Hidayete vesile olur, hidayete davet ediyor çünkü. Eğer bu böyleyse mutlaka en başta biri vardır. Her devir, her asır mutlaka evet bir Mehdi ile beraber hidayete eriyor. Diğer hidayetçiler de aynı şekilde ona yardım eder, yardım etmiş oluyor. Bu her zaman için bu böyledir. Elbette ki akhir ah, zamanda kıyamet kopmadan önce son bir tane Mehdi de gelecek. O da son Mehdi'dir. Evet, kastedilen son Mehdi'dir. Ama oraya kadar, o zamana kadar mutlaka Mehdiler gelmeye devam eder. İnsanlar ya o Mehdi ile beraber olur, hidayete erer. Bununla beraber o hidayeti saçar, hidayete davet eder ya da daralarda kalır. Ben Mehdi'yi bekliyorum de beklemek evet, büyük bir yanlış büyük bir gaflet olmuş olur. Evet içinde bulunduğumuz zamanda evet Mehdi ile Mehdilerle beraber olmaya çalışmamız gerekir. Onlarla beraber hidayeti taşıyıp Mehdi olmamız gerekir. Evet söyledim. Bütün müminler bu vazife onların sırtındadır. Mehdi olma vazifesi onların boynunda ve sırtında bir emanettir. Bunu taşımaları gerekir. Yoksa birileri gelip taşıyacak bana bu hesap sorulmaz demek kendini mümin saymamaktır, Resulüne tabi saymamaktır, kendini sorumlu saymamaktır. Evet, her mümin mutlaka Mehdi olduğunu, olması gerektiğini bilmelidir. Ne kadar gücüne kadar, gücüne kadarsa ilmi ne kadar, marifeti ne kadar, hikmeti ne kadarsa bununla beraber, eğer bir de Allah bu sorumluluğu ona yüklemişse, evet o sorumluyu taşımalıdır. Ama bu sorumluluğu böyle birini çıkarıp sana yükledim demez Allah. Bunu çabamızla, gayretimizle kazanmamız gerekir. Evet. Efendim İstanbul'dan Rafet Danışmaz en kalbi duygu ve muhabbetlerimle Efendimiz'i ve sizleri Allah'ın selamı ile selamlar ve size selam olsun demiş efendim. Allah razı olsun. Bütün kardeşlerimize selam olsun inşallah. Efendim Hatice Tuğrul, selamünaleyküm Efendim. İki yıldır sizi tanıyorum ve her gün iyi ki tanımışım diyorum. Size olan sevgim her geçen gün artıyor. Sizden önce mer yaşamıyormuşum. Sizin sayenizde Rabbimizi daha iyi tanıyoruz. Rabbimizi ve ayetlerini o kadar güzel anlatıyorsunuz ki Allah denince, ayetleri okununca artık titreyen bir kalbim var. Hamdolsun. İmanı kulluğu sizinle tattık. Sizi çok seviyoruz. Rabbim size hayırlı, sağlıklı uzun ömür versin. Allah sizden ve diğer TV çalışanlarından razı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Dualarınızda olma dileğiyle hayırlı gece Allah razı olsun. Zaten bizim bütün derdimiz budur. Allah'a davet etmek. Kulü Rabbine, Rabbini kuluna sevdirmek kurunu Allah'ın sevgisine layık hale getirmek. Allah eğer bizim üzerimizden bunu ikram ediyorsa bize de düşen evet, alemlerin Rabbine evet. hamd etmektir. Bütün alemlerden Allah'a hamd olsun. Evet kardeşlerimiz bu <gülüyor> <gülüyor> muhabbeti, bu Allah'ın yakınlığını alınca bir de bunu üzerinden saçmaları vardır, ikram etmeleri vardır. Nerede olursa olsunlar Mutlaka Allah bu güzelliği, bu aldıkları bu güzelliği bir de onların üzerinden saçar, ikram eder. Bu ikramı yaparken o etraftakiler beraber bulundukları neyi kazanırsa kazansın, bir de Allah o onların kazandığını onun da defterine aynen yazar. Allah kerimdir, Allah vehabdır, bu şekilde ikram edendir. İnşallah hep beraber böyle kazanacağız. Allah razı olsun. Hem aynı izleyicimizin bir mesajı daha var. Buyur. Biz Noruslu okuyalım sonra bir ara verelim inşallah. Olur. Efendim kardeşimiz sonradan göndermiş. Allah, Allahın selamı mahfiriği sizin ve bizim üzerimize olsun inşallah. Amin. Selam efendimize olsun kendisinin ümmeti Muhammed için her ne duası var ise Rabimiz kabul eder inşallah zahmet vermez isek inşallah bir müşküliyatımız vardır. Arz etmek istediğimiz Efendimiz'e Diyar TV açılalı kendisini büyük bir heyecanla sevgiyle, muhabbetle dinliyor, dinliyoruz artık. Evimizde ondan başka asla bir program dinleyemez olduk. Hamdolsun Rabbimize, tekrar hamdolsun Rabbimize Efendimiz'i bize tanıttı, gönlümüz ve kalbimiz mutmain oldu. Fakat bir sorun artık, dünya dar geldi, gelir oldu. Sebebi ise dilimizden, gönlümüzden Rabbimizin ismi düşmez oldu, elhamdülillah. Fakat nereye gidersek, her yerde, her cümlemizde Rabbimizin ayetini telaffuz etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü başka hiçbir şey gönülden gelmiyor. Bu durum, bizde bir ödül, fakat toplumla ters düşüyoruz. Sebebi biz Rabbimize, onlar ise dünya davet ediyor işimizde olsun, çevremizde olsun bizi anlamıyorlar ama çok daldın, deli oluyorsun diyorlar. Fakat öyle olmadığını Rabbim biliyor, biz de biliyoruz. Fakat kardeşlerimiz bize sırt çeviriyor. Bu bizim işimize, işimize de yansıyor. Fakat buna rağmen bütün dünyada da bütün dünyada mülk olarak gitse umrumuzda bile değil. Hamdolsun Rabbimize. Efendimiz bize ne, ne tavsiyede bulunur? Selamlar, saygılar. Evet. Allah razı olsun. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabeye buyuruyordu. Eğer akır zamandakiler sizi görseler size deli derlerdi. Neden? Bunlar işini bilmiyor. Allah'ın hesabını yapıyor kul, sahabe. Her şeyini Allah yolunda feda ediyor. Gerektiğinde canını feda ediyor. Dolayısıyla onlar sizi görse Bunlar işini bilmiyor. Bunlar delidir. Derler. Ama siz ahir zamandaki insanları görseniz Mümin, Müslüman onlar O kadar dünyaya dalmışlar ki, o kadar dünya hayatını tercih etmişler ki, O kadar ahirette bağları kopmuş ki, Bunlar iman etmemiş derseniz. Aynı şekilde sahabenin hayatını bu zamanda, akış zamandayız, bu zamanda yaşayanlar mutlaka insanlar tarafından deli diye muamele görür. Onlara deli denir. İçinizi bilmiyorsunuz, dünyayı bilmiyorsunuz. Bu durumda o sahabe gibi, daha doğrusu o sahabenin gönlüne sahip olan, Rabbini isteyen, Rabbinin rızası dostluğu peşinde koşan, Rabbini ciddiye alan, Rabbini her şeyden çok sevip Rabbini tercih edenler de diğerlerine bakınca herhalde bunlar iman etmemiş diye düşünür. Evet. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu hali haber vermiştir. Biz de o hali yaşıyor ve buna hamd ediyoruz. Buna şükrediyoruz. Bütün ümmet için tek bir derdimiz vardır. Hepsinin kazanmasıdır. Bütün insanlık Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetidir. Bir Resulullah Efendimiz'in davetine icabet eden, iman eden, Müslüman olan ümmeti, bir de davetine icabet etmeyen veya Resulullah Efendimiz'in daveti kendisine ulaşmamış veya yanlış ulaşmış olanlardır. Dolayısıyla hepsi Resulullah Efendimiz'in ümmetidir. Bize düşen, Davetin ulaşmadığı kullarına, Allah'ın kullarına, Resulün ümmetine o daveti ulaştırmaktır. Bununla beraber bütün insanlar üzerinde, Allah'ın kulları üzerinde Allah'ın muradının gerçekleşmesini istiyoruz. Allah'ın kuli üzerindeki muradı nedir? İman etsin. Allah'a abd olsun, Allah'ı her şeyden çok sevsin, Allah'ın rızası, dostluğu, cemali peşinde koşsun, ebedi hayatı peşinde koşsun. Bununla beraber Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmasın. Hiçbir şeyi Allah'ı sever gibi sevmesin. Rabbini ciddiye alsın. Dolayısıyla Rabbinin ciddiye alınmasına, almasına e, layık olsun. Bütün derdimiz budur. O büyük günde, o hesap gününde, o kıyamet gününde, Allah'ın huzurunda toplandığımızda, Allah'ın huzurunda mahcup olmamaktır. Kaybetmiş olmamaktır. Rabbimizi kaybetmemektir. İnsanlığımızı kaybetmemektir. Hayvan gibi hayvandan daha aşağı evet, olmamaktır. Bütün insanlar için istediğimiz budur. Derdimiz budur. Çabamız budur. Gayretimiz budur. Elbette ki gönül itibariyle bakmayan, nefsiyle bakan bunu anlayamaz. Bunu anlaması mümkün değildir. Ama bir zerre iman bizi cennete götürür. Bir zerre. Yani böyle gözün göremeyeceği kadar küçük bir parça, bir muhabbet. Bir orman yandığında bütün o yangın bir kibrit çöpüne borçludur o yangını, ateşi. Bir zerre iman da gönlümüzü böyle e, sarmalıdır. Yani ateşin yanıp, o aşk ateşinin, muhabbet ateşinin yanıp onun alevlenmesi gerekir o zaman o bir zerre iman bizi cennete götürür. O küfrü, şirki yakması gerekir. Evet, bütün derdimiz o muhabbeti, o imanı gönüllere taşımaktır. Eğer bütün Allah'ın peygamberleri geldiğinde Allah buyuruyor diye ayet-i kerimede hiçbir Resul yoktur ki biz onu gönderdiğimizde ona şöyle vahyetmemiş olalım. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın, La İlahe illallah deyin ve sadece Allah'a abd olun diye vahyetmemiş olalım. Bütün peygamberlere Allah'ın vahyettiği şey budur. Bütün nebilere, bütün resullere vahyettiği, emrettiği şey budur. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamaya ve sadece Allah'a abd olmaya davet edin. Onlara tabi olmuş olarak, Bizim de böyle yapmamız gerekir. Müminler olarak bizim de böyle yapmamız gerekir. Evet. Yapabildiğimiz kadarıyla bizim de bütün derdimiz budur. Allah'a hiçbir şeyi koşmamaya davet edip sadece Allah'a abd olmaya, aşık olmaya, kul olmaya davet edip sadece bunu lafla değil. Evet. Bütün gönlümüzde, gönlümüzdekini vererek eğer Gönlümüzde iman varsa o imanı verme imkanımız vardır. Aşk varsa, muhabbet varsa Allah üzerimizden onu ikram eder. O konuştuğumuz kelimelerin içine onu koyar. Yoksa yoksa boş. Evet. Allah bizi kendisine hiçbir şeyi şirk koşmayanlardan, bir tek kendisine abd olanlardan, aşık olanlardan eylesin inşallah.